2 Şubat 2017 tarihli şarkılarla memeket tarihi başladı. Bundan 10 yıl önce bugün açıklanan Birleşmiş Milletler İklim raporunda küresel ısınmanın insan yaşamını tehdit ettiği uyarısı yapılmıştı. 1709 yılında Şili'nin 400 mili uzağındaki bir adada 4 yıl 4 ay tek başına yaşayan Alexander Seltkirk'in kurtarıldığı gün bugün. Daniel Defo'nun Robinson Crusoe romanına ilham veren olaydır bu. Kurtulur muyum? Allah'ım bir gemici geçmezmiş şuradan Kutlamaya filan gerek yok kraliçem Anlaşılan kurtuluş yok Elizabeth'den Yoruldum bu yalnız savaşçı durumundan Boğuldum mavi denizden kara cumadan Size göre belki romantizmin zirvesi Gürcan Yurt'un çizgi romanından uyarlanan Robinson Crusoe'u Cuma adlı filmin şarkılarından biriydi bu. Günün olaylarını hatırlamaya devam edelim. 1928'de bugün Ankara Çimento Fabrikası, 10 yıl sonra Bursa Merinos Fabrikası açılmış. Ondan 3 yıl önce Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu kurulmuş. Aynı gün Ayasofya Müze olarak halkın ziyaretine açılmış. 1962'de Neptün ve Plüton 400 yıl sonra ilk kez aynı hizaya gelmiş. Bugün aynı hizaya gelseler bir haber değeri yok çünkü artık Plüton gezegen değil. Uzaya çıkmadan atmosferde kalayım. Ve savaşan şahin olarak adlandırılan F-16'ların 1974'te bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bilgisini sözlerime ekleyeyim. Yeryüzüne indiğimizde 2000 yılında bugün şahit olunan enteresan bir hadiseyle karşılaşıyoruz. Afrika Kupası'na katılan Fildişi Sahili Milli Futbol Takımı ilk turda elenince ülkenin diktatörü futbolcuların tümünü bir askeri kampa hapsettirdi. O gün Türkiye'nin en önemli futbolcularından biri 64. doğum gününde anılıyordu. Orta çizgisi üzerinden sert söktü. Sağ iç kolundan topla yürüyor. Tehlike var. Metin ceza sahasının sağ köşesine geldi. Sol iç yerine ortaladı. Fakat kollamıyor Tarık. Kaçırdı ayağından. Özen yetişti. Tarık bastırıyor yine. Korner. Korneri yine Tarık atıyor. Altı pas inecek. Kaleci Ali Yumru afına Ters yumruk sağ çıkıyor. Yılmaz mükemmel çevirdi kalecine. Altı pas Metin kalktı kafaya. Kale boş. Gol atıyor. Tanıştırdı. Metin Metin şahane kafa. Gol! Gol! Gol! gol. Taçsız Kral Metin Oktay'ın doğum günü. Efsane futbolcu 81 yıl önce bugün Karşıyaka'da doğdu. 1952'de Damlacık Spor'da başladığı futbol kariyerini 23 Ağustos 1969'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında sonlandırdı. Hakkında en çok şarkı yazılan futbolcu. Bunların en meşhuru sözlerini Halit Kıvanç'ın yazdığı Şevket Uğurler ve arkadaşlarının seslendirdiği 1965 tarihli Metin Geliyor Metin. Uçan kaleci diye En başta en başta Gözümde ay yıldızın Arjantin Oktay Galatasaray formasıyla çıktığı 324 lig maçında attığı 294 golle kırılması güç bir rekora imza attı. 13 Eylül 1991'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğinde 55 yaşındaydı. Onu 81. doğum gününde saygıyla anıyorum. Burası İstanbul Radyosu. Aziz dinleyiciler, Orhan Avşar İdaresindeki Radyo Tango Orkestrası bugünkü programına başlıyor. 43 yıl önce bugün Arjantin tangolarını Türkiye'ye getiren Orhan Avşar'ı kaybettik. İstanbul'da doğan Buenos Aires'te büyüyen sanatçının idare ettiği tango orkestrası ile birlikte İstanbul Radyosu'nda yaptığı emisyonlar bir dönem büyük ilgi görmüştü. Ünlü tangocu Eduardo Bianco ile Avrupa'yı dolaşan Orhan Avşar son döneminde yaptığı söyleşilerden birinde Türkiye'de tanıtmaya çalıştığı çalgıyı Bandoneon'u anlatıyor. Bize Bandoneon'u anlatır mısınız? Anlatmasını anlatayım. Nasıl? Yani bu çalgı köreklüdür. İki tarafı da düğmelidir. Bunların muhtelif modelleri var. Mesela herhangi bir tuş basarsanız çekerseniz aynı ses verir. Akordiyonlar öyledir mesela. Bizde benimkinde daha doğrusu e, herhangi bir tuz kaparsanız başka ses verir. Açarsanız başka ses verir. Ve bu sesler arasında hiçbir ölçü yoktur. Ve bundan yani körüklü sazlar ailesine girer. Benimki. Ve diyatoniktir. Yani Latinceden geliyor. Diyatonik iki ses oradan geliyor. Evet. Ee, Türkiye'de bu çalkı çalan başka kişi var mı? Profesyonel olarak yok. Vaktiyle bir takım ahlaklar teşebbüs ettiler. Bir iki talebem oldu. Fakat onlar bugün müzik sahipleri kişiler. Mesleketlerinde yahut ne diyeyim. Ve tabii müzikle pek meşgul olamıyorlar. ...peki olamadılar... ...evet... E, ...seden şey sonra var. bu çalgıyı kim çalacak... ...aa... ...valla benim daha çalmaya çok niyetim var saha bulursam... ...Allah uzun ömür versin... Cimlezi? ...saha bulursam daha devamlı çalmaya niyetim var... ...fakat maalesef... Işte ...saha gitgide maalesef daralıyor... ...tırnaklar daralıyor... Git ...ve... ...bu sorduğunuz suale maalesef... ...size... ...menun edici bir cevap veremeyeceğim... ...çünkü... Şimdilik bugüne göre kimseler yok. Bundan yani sonra belki birisi çok kuvvetli istekle, çok kuvvetli merakla sarılırsa ona bir şey diyemem Şimdi yani. bugüne göre kimse yok. Çok teşekkür ederiz Orhan Avşar. Tamam. Şimdi bize çalgınızı seslendirir misiniz? Ya ufak bir, bir iki pasaj çalan mı Lütfen. Lütfen. Her zaman damlıyım, her zaman üzgünüm. of the Başladığımız şarkı senede bir gün. Şekibayan Özışık'ın Hicaz makamındaki eseri 1966 tarihli bu plakta Mavi Işıklar yorumuyla bize ulaşıyor. Bugün İçin İçin Yanıyor, Unutama Beni, Kalbimin Sahibi Sensin gibi besteleriyle tanıdığınız bestecinin 85. doğum günü. Sanatçı kendi sesinden bir şarkıyla programımıza konuk oluyor. Sayın Özışık dinleyicilerimiz adına bir ricam var benim sizden şimdi. Bir ot taksimi yapıp kendi eserlerinizden birini okumanız mümkün mü acaba? hayır. Oh Daha sonra dinleyeceğimiz şarkı bütün zamanların en güzel dans sahnelerinden birine ait. Türkiye'de Denizciler Geliyor gösterilen Anchor's Away adlı filmin bir sahnesinde Gene Kelly, çocukluğumuzun kahramanlarından Jerry ile dans ediyordu. Bundan 21 yıl önce bugün dansın yıldızı cinkeliyi kaybetmiştik. Onun anısına... En sevdiğim sahnede çalan şarkı ile bugünkü programı sonlandırıyorum. Worry, worry, you hair, you, you, will... groaners, moaners, so merry, you, you, may I you could laugh and sing and dance as gaily as an elf, but don't expect to get much help if you don't help yourself. Will you try? If you show me. I'll show you. I'll try. Good. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three. One, two, three. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la. You see? It's easy. memleket tarihi bitti Yarın aynı saatte buluşunnca eyin Ben deniz Murat Merç hepinize enişten dileklerim sunuyorum ve Barış dolu günler temennimi ısrarla yeniliyorum hoşça kalın şarkılarla memleket tarihi hazırlayan ve sunan Murat Merç